Küçük şeyler üzerine bir öykü İki dost bir kuş Kitaba bir öyküyle başlamak istiyorum. Bu öyküyü ben yazdım. Öyküm şöyle kıssadan hisseli olsun istedim. Kelile ve dimledekilere benzesin. Mevlana'nın öyküleri gibi bir şey olsun istedim. Olaya doğrudan, doğrudan bakmaya çalıştım. Öyküm şimdilik yeni. Eğer yıllar sonra anlatılırsa mutlaka bir zamanlar diye başlayacaktır. Madem öyle Eskitilmiş tahtalar gibi öykümü şimdiden eskiterek başlayalım söze. Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış. Üstelik sürekli gevezelik ederlermiş. Çevrelerindeki büyükler bunlara o kadar çok evladım az ve öz konuşun dermişler ki sonunda atları az ve öz kalmış. Az çok haylazmış. Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş. Eski Yunan'dan, eski Roma'dan, eski Türk'ten kitaplar okurmuş. Öz, Ayisopos'u bile tanırmış. Neyse lafı uzatmayalım. Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar. Kötü adamlarla dolaşmışlar. Ve bir gün olanlar olmuş. Haydutlar Az'ın ve Öz'ün gözlerini bağlayıp kaçırmışlar. Öyle azoteye değil, bir araca bindirip günlerce uzaktaki bir yere götürmüşler. Taştan bir odaya kapatmışlar. Odanın duvarında ufak bir pencere varmış. Demirli. Bu pencereden bakınca yalnızca gökyüzü gözüküyormuş. Günlerdir gözleri bağlı yolculuk eden Az ile Öz çok yorgun düşmüşler ve nerede bulundukları konusunda en küçük bir bilgileri yokmuş. Haydutlar iki arkadaşı taş odaya koyduklarında gözlerini açmışlar. Öz hemen uyumuş. Az ne olur ne olmaz diye uyumadan beklemiş. Bir süre sonra Öz uyanmış. Ve Az'a ben uyurken ne oldu diye sormuş. Az hiçbir şey olmadığını söylemiş. Öz hiçbir şey duymadın mı, görmedim mi demiş. Az hayır, sadece pencereye bir kuş kondu demiş. Öz heyecanla nasıl bir kuştu demiş. Az bilmiyorum, dikkat etmedim. Basbaya bir kuştu, tam göremedim, sadece gagası gözüktü demiş. Öz gagası nasıldı diye devam etmiş. Az ne bileyim, dikkat etmedim demiş. Öz bu duruma çok üzülmüş. ''Hay ben sana ne diyeyim? Eğer o kuşun gagasına dikkatli baksaydın, şimdi nerede olduğumuzu bilebilirdik.'' demiş. Az, ''Saçma, bir gaga çok küçük bir şey. Ona bakıp nerede bulunduğumuzu nasıl anlayabiliriz ki?'' demiş. Öz, ''Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.'' demiş ve devam etmiş. ''Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.'' Bak, eğer kuşun gagası uzun ise bizi Alman'ın kuzey doğusundaki bataklık bölgeye getirmişler demektir. Uzun gagalı kuşlar suyun dibindeki solucanları, küçük kabukları toplar çünkü. Eğer kuşun gagası kısa, ince ve sivri ise ağaç kabuklarındaki böcekleri yiyordur. Söğüt bülbülüdür örneğin. Bu durumda bizi güneydeki ormanlık bölgeye getirmişlerdir. Eğer gagası eğri, çapraz uçlu ise... Çam odaklarının pullarını ayıran bir çapraz gagadır. Bu durumda batıdaki çamlık bölgeye getirmişlerdir bizi. Eğer gagası kısa, kalın, güçlü ise tohumların, yemişlerin sert kabuklarını kırıyordur. Bu durumda Alman'ın kuzey batısındayız demektir. Nerede bulunduğumuzu bilmek ise kurtulma yolunda ilk adım olabilir. Az, duydukları karşısında hayretler içinde kalmış. Öze, Küçük bir şeyden böyle büyük sonuçlar çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim. İyi de bütün bunları şimdiye kadar niçin bana öğretmedin? Öz, şimdiye kadar böylesinde zor durumda hiç kalmadık da o yüzden. Bu dünyada her durumda işe yarayacak küçük bilgiler vardır. Uygun durumda uygun bilgiyi kullanırsak büyük sonuçlar ortaya çıkar. Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür demiş. Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür. Kısadan ise büyük şeylere küçük adımlarla ulaşılır ve insan bedenine ve dünyaya hapsedilmiştir. Taştan bir tücrede gibidir. Çevresindeki pek çok küçük şeyi fark ettikten sonra özgürlüğüne kavuşabilir. Bir gün yıldızlara ulaşabilmek için bugün yeryüzündeki her şeyi değerlendirmeniz gerekir. Azlık çokluğun özüdür. Ve bir de şu, evren bir bütündür, tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size. İşte Azile Öz'ün öyküsü bunları anlatıyor bize. Küçük şeylerin önemi Yaşamda küçük şeyler Yukarıdaki öyküde küçük şeylerin önemi anlatılmak isteniyor. Genelde büyük şeylere değer veririz. Ancak büyük şeylere ulaşabilmek için küçük şeylere, küçük adımlara ihtiyacımız vardır. Devasa büyüklükteki çığırları ortaya çıkaran şey başlangıçtaki ufacık kalp Bütün büyük ırmaklar dağlardaki sızıntılarla, çanak büyüklüğündeki gözelerle gözlerini dünyaya açarlar. Akira Kurosawa'nın çevirdiği Dersu Uzala adlı bir film vardı. Sibirya'daki ormanlara uyum sağlamış bir adımı anlatıyordu. Dersu Uzala ormanla bir ayak izi gördüğünde, bu izin sahibinin genç bir insan mı yoksa yaşlı mı olduğunu anlayabiliyordu. Gençlerin ayak izlerinin arkası, yaşlıların ise ön tarafı daha derin oluşuyormuş. Çünkü gençler dik, yaşlılar ise öne doğru hafifçe eğilerek yürürlermiş. Benzeri şekilde iz süren kızılderiler de alışık olmayanların asla fark edemeyecekleri küçük ipuçlarından yararlanarak, örneğin genç sürgünlerin hangi tarafa eğildiğine bakarak onun gittiği yönü bilirlermiş. Yaşar Kemal'in ince memedindeki Topal Ali doğadaki küçük ipuçlarını okuma konusunda efsanevi bir güce sahiptir. Hayvanlarda belli bir türün üyeleri birbirinin tamamen benzeri olmaz. Aralarında çok küçük farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar türlerin zaman içinde değişime uğramasına ve günümüzdeki tür zenginliğe yol açmıştır. Bununla ilişkili olarak genlerdeki diziliş farklılıkları da yaşamda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birbirlerinden çok farklı gözüken iki hayvanın genlerinin dizilişi arasında genelde çok az farklılık vardır. Yani genlerin sıralanışındaki küçük farklılıklar çok farklı türlerin ortaya çıkmasına yol açar. Benzer şekilde atomları oluşturan parçacıklarda ortaya çıkan bize göre küçük farklılıklar bambaşka elementlerin, maddelerin oluşmasına yol açmıştır. Fiziksel biyolojik evrendeki küçük şeylerin büyük etkileri yaşamın her alanında, Doğada, insanda, Kızılderli'den Hintli'ye, Eskimo'dan Türk'e, topraktan iklime hemen her yerde her toplumda karşımızda çıkar. Hintliler alışık olmayan gözlerin göremeyeceği ufacık bir bulut kümesine bakıp muson yağmurunun başlayacağını bilirlermiş. Anadolu köylüsü de bir zamanlar belirli bir yönden çıkan küçük bulutları görür görmez sağanak geliyor diye harmanı toplardı. Hekimler en küçük belirtileri, dedektifler ulaşabildikleri bütün ipuçlarını değerlendirirler. Sonuçta ister bir ormanda, ister bir muayenehanede olalım. Yaşamdaki küçük ipuçlarını fark ettiğimizde doğaya uyum sağlamamız, yarına kalmamız kolaylaşır. Aslında bu durumun farkındayızdır. Küçük şeylerin önemi geleneksel kültürümüzde bir mıh yani bir tür çivi, bir nal kurtarır, bir nal bir suvari kurtarır özdeyişiyle ifade edilir. Ancak pratikte küçük şeylere ne ölçüde önem verdiğimiz ve özellikle küçük şeylerden mutlu olmayı ne ölçüde becerdiğimiz tartışmaya açık bir konudur. Küçük ipuçlarını fark ettiğimizde doğaya uyum sağlamamız, yarına kalmamız kolaylaşır. İnsan ilişkilerinde küçük şeyler. Küçük şeyler doğa insan etkileşiminde olduğu kadar insanlar arasındaki iletişimlerde de önemlidir. Konuşurken tek bir kelimeyi alınırız veya tek bir kelimeye seviniriz. Birbirimizin yüz ifadelerinden, en küçük mimiklerinden sürekli anlam çıkarmaya çalışırız. Karşımızdakinin sözleri ile mimikleri arasındaki küçük çelişkiler bizi çok ilgilendirir. Örneğin birisi bize eve davet ettiğinde bu daveti yürekten mi yoksa usulen mi yaptığı konusunda ipucu yakalamak için onun yüz ifadesini inceleriz. Genelde davette bulunan gözlerini açı açı ve hafif yalvarır bir ifadeyle, ''Allah aşkına gel bak, gelmezsen ölümü gör'' diyorsa, gitmemiz gerektiğini gönül rahatlığıyla karar veririz. Kadınların empatik becerileri niçin gelişmiş? İletişimde mimiklere dikkat etmek bazı canlı türlerinde, özellikle insanlarda ilginç özellikler ortaya çıkarıyor. Örneğin yapılan araştırmalar genelde kadınlarda empatik becerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınların empatik becerilerinin erkeklerin empatik becerisinden daha yüksek olması kadın duyarlılığı kavramıyla açıklanabilir. İyi de kadınlar niçin daha uyarlı, niçin erkeklere oranla daha iyi empati kurabiliyorlar? Kadınların erkeklere oranla daha iyi empati kurmalarının çeşitli nedenleri bulunabilir. Bir görüşe göre bu nedenlerden bir tanesi şu. Bazı canlı gruplarında statüsü düşük olanlar saldırganlığa uğramamak için Yüksek statüllerin, örneğin liderlerin davranışlarını sürekli gözlerler. Benzer şekilde insanlarda da nice toplumda aile ortamlarında erkeğin statüsü kadınınkinden üstün olmuştur. Kadın, erkeğin gözüne bakmak, onun sinirli olup olmadığını anlayıp kendini ona göre ayarlamak zorundadır. Aksi halde, sözler ya da fiziksel saldırıya uğrayabilir. Erkeğin şu andaki davranışlarına bakıp az sonraki davranışlarını tahmin etmek zorunda olan kadın... Giderek onun yüz ifadelerine, vücut diline daha duyarlı olmuştur. Bu durumda kadının empatik becerisinin geliştirmesine yol açmıştır. Çevremizde vardı. Maalesef hala var. Erkek akşam eve geldiğinde karısı kaygılı bir şekilde onun yüzüne bakar. Kocasının sinirli olup olmadığını, diğer bir ifadeyle eşref saatinin yerinde olup olmadığını anlamaya çalışır. Eğer evin beyi sinirliyse hemen çocuklarını uyarır. Babanın sinirli, aman ortalarda dolaşmayın dermiş. Küçük şeylerin toplamı doğada olsun, toplumda olsun daima büyük yekünler doğuruyor galiba. Yüzyıllar boyunca on binlerce kadın, gökyüzünde kara bulut gözleyen çiftçiler gibi kocalarının yüzünde bir kararma, bir öfke belirtisi gözleye gözleye duyarlı hale gelmiş, empatik becerilerini geliştirmiş olabilirler. Erkeklerin büyük çoğunluğunda ya kızarsa korkusu bulunmadığı için böylesine bir duyarlılık gelişmemiş olabilir. Küçük şeylere dikkat öğrenilebilir. Kadınların empatik becerilerinin gelişmişliğinde bir biyolojik temel, bir genetik yatkınlık da bulunabilir. Ama kadın erkek ilişkilerinden kaynaklanan öğrenme, anneleri ve çevredeki diğer kadınları örnek alma da etkili olmuş olabilir. Empati doğuştan sahip olunan bir özellik değildir. Araştırmalar kadın erkek herkesin empatik becerisinin eğitim yoluyla geliştirilebileceğini, empati kurmanın öğrenilebilen bir şey olduğunu göstermektedir. Dikkat konusuna ayrıntılı olarak girmeden bu konudaki klasik bir araştırma sonucuna değinmek istiyorum. Belli mesleklerdeki kişiler meslekleriyle ilgili şeylere giderek daha fazla dikkat eder hale geliyorlarmış. Örneğin terziler insanların elbiselerine, berberler saçlarına, ruh sağlığı uzmanları yüz ifadelerine daha fazla dikkat ediyorlarmış. Bir tiyatro salonunu, Küçük bir deliği bir saniye açıp kapatarak bir tiyatrocuya gösterdiğinizde seyirci yoğunluğunu bir itfaiyeciye gösterdiğinizde ise salonda kaç kapı olduğunu algılıyormuş. Bunlar ve benzeri örnekler küçük şeylere dikkat etmenin aslında öğrenebilen bir şey olduğunu göstermektedir. Belirli ortamlar, belirli yaşam koşulları bize bazı şeylere özellikle dikkat etmeyi öğretir. Bildiğim kadarıyla biz Türkçede kara iki ad veririz. Kar ve kırç. Kırç diş diş olmuş eski kardır. Eski Moğol'larda ise 30'a yakın kar adı vardır. Kültürlerdeki bu farklılıklar yaşam tarzlarından kaynaklanıyor olsa gerek. Bence bu konudaki en çarpıcı örnek her toplumun kendi üyelerini birbirine benzemez, öteki toplumlara ise benzer algılamasıdır. Çinliler birbirine benzer mi? Küçük yaşlardan itibaren yakın çevrelerdeki insanların Çinliler birbirine benzer mi sorusuna Doğu ve Orta Asya dışında oturan pek çok kişi evet cevabını veriyor. Ama Çinlilere sorduğunuz zaman onlar da ''Biz Çinliler birbirimize benzemeyiz. Batılıların hepsi birbirine benzer.'' derlermiş. Bize göre zenciler Çinliler birbirine benzer. Ama biz benzemeyiz. Niye? Galiba olayın açıklaması şu. İçinde yaşadığımız toplumda küçük yaşlardan beri yakından tanıdığımız çok sayıda insan vardır. Böyle olunca bunların yüzleri arasındaki küçük farklılıkları yakalayabiliriz. Yeterli sayıda Çinli ile yeterince uzun süre birlikte kalmadığımız için de Çinlilerin yüzleri arasındaki farklılıkları fark edemeyiz ve hepsinin birbirine benzediğini düşünürüz. Küçük farklılıkları yakalayamamak, ötekileri yanlış algılamamıza, zaman zaman da mutsuz olmamıza yol açar. Bir arkadaşım anlattı. Havaalanında bir grup Türk oturuyorlarmış. Birkaç Japon çocuk bunların karşısına geçmiş, baş ve işaret parmaklarıyla gözlerinin altını ve üstünü çekiştirip, yani çekik gözlerini yuvarlak hale getirmeye çalışarak, bir yandan da hımm diye ses çıkartıyorlarmış. Birkaç kişinin bunlar bizimle dalga geçiyor diye canı sıkılmış. Arkadaşım ise, Kızmayın, biz de küçükken Çinlilerin karşısına geçip, parmaklarımızla gözlerimizi iki yana çekiştirip, hımm derdik demiş. Galiba herkes, kendi gözünün, kendine ait her şeyin normal olduğunu, ötekilerde ise bir tuhaflık bulunduğunu düşünüyor. Küçük şeylere dikkat etmenin önemi galiba bir de dil konusunda ortaya çıkıyor. Anadili Türkçe olanlar için cam ve çam sözcüklerini birbirinden ayırt etmek kolaydır. Ancak Türkçe'yi ileri öğrenmeye çalışan anadili Hint Avrupa dili olan batılılar için C'yi Ç'den ayırt etmek zordur. Bizim için de İngilizcenin farklı T harflerini ayırt etmek güç. Yüzler arasındaki küçük farklılıkları yakalamak da kültürle öğrenmeyle ilgili. Mutlu olmak öğrenilebilen bir şey mi? Yukarıdaki tartışmalardan ortaya çıkan sonuç şu. Küçük şeylere dikkat öğrenilebilen bir şeydir. İnsanlar içinde yaştıkları ortamı aldıkları eğitime göre bir takım küçük şeylere dikkat etmeyi öğreniyorlar. Çiftçiler, hekimler, terziler, dedektifler kendi uğraşlarıyla ilgili küçük ipuçlarını değerlendirmeyi öğrenebiliyorlar. Küçük şeylere dikkat etmeyi öğrenebilen insan, bunlar karşısında mutlu veya mutsuz olmayı da öğrenebilir. Bazılarımız küçük şeylere dikkat etmeyi ve bunlar karşısında mutsuz olmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Bazılarımız ise aynı küçük şeylere dikkat edip mutlu olmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Maalesef ikinci gruba girenlerin sayısı galiba daha az. En azından ülkemizde az. Bu konuda bir araştırma yürütmeye çalışıyoruz. Küçük şeylere dikkat etmeyi öğrenebilen insan, Bunlar karşısında mutlu veya mutsuz olmayı da öğrenebilir. Yani bazıları bardağın yarısı boş diye esef etmeyi, bazıları ise yarısı dolu diye sevinmeyi, şükretmeyi öğrenmiş. Doğuştan iyimsel veya kötümsel olmuyoruz. Belirli durumlar karşısında iyimsel veya kötümsel olmayı çeşitli yollarla öğreniyoruz. Örneğin büyüklerimizi model alarak öğreniyoruz. Bir düğüne giden insanların bir şeyleri övmekten çok, negatif eleştiri yönelttiklerini görürüm. Ufacık ufacık ayrıntıları yakalayıp, kurabiyeleri, limonataları, gelinin damadın kaşını gözünü, kayınvalidelerin elbiselerini eleştirdiklerini duyarım. İnsanlar eleştiriyorlar, eleştiriyorlar ondan sonra da aman bize ne, Allah mesut etsin diyorlar. İyi de şu bize neyi en başta demeyi öğrenebilir miyiz acaba? Eğer bir insan genelde kötümser, karamsar ise Galiba zamanla bu karamsarlığı destekleyecek yönde küçük ayrıntıları fark eder hale geliyor. Negatifi vurgulaya vurgulaya yaşama negatif bir bakış tarzı geliştiriyor. Bu durumun sonucunda da arabesk şarkılarda duyduğumuz ''Batsın bu dünya'' tavrı çıkıyor ortaya. Karamsarlığı öğrendiğimiz gibi iyimserliği de öğrenebiliriz. Bu konuyu ileride tekrar ele alacağız. Küçük şeylere önem vermek her zaman mutluluk getirir mi? Eğer küçük şeyler önemlidir dersek bu bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir. Küçük şeylerden mutlu olabileceğimiz gibi mutsuz da olabiliriz. Biz uzmanlar, eğitimciler bu konuda galiba bir çelişki sergiliyoruz. Şöyle örneğin diyoruz ki komşun sana gülümserse bu küçük şey aslında önemlidir. Mutlu olmalısın. İyi ama diyelim ki komşunuz size dik dik baktı ve selam vermedi. Bu durumda ise galiba şunu söylüyoruz. Komşunun sana selam vermemesi küçük bir şeydir. Moralini bozmana değmez. Bence burada bir çelişki var. Veya size trafikte teşekkür anlamında korna çalarsa sevinin. Eğer hakaret anlamında çalarlarsa aldırmayın. Yine çelişki var. Eğer küçük şeyler önemliyse o zaman üzülebiliriz de. Bu konudaki çelişkiyi acaba şu mantıklı çözebilir miyiz? Neyin küçük, neyin büyük olduğu veya... Küçük şeylerden hangisinin ne ölçüde önemli olduğu göreceli bir kavramdır. Fiziksel dünyadaki hemen her şeyin göreceli olması gibi insanın dünyasında bu şey de görecelidir. Evrende yaklaşık 200 milyar civarında galaksi var. Bu yaklaşık bir sayıdır. Dışarıdan bakınca bir tanesi eksik veya fazla hiç önemli değildir. Ama bizim için bizim galaksimiz çok önemlidir. Evrende 10 üzeri 21 tane bizimkine benzer güneş vardır. Bunlardan bir tanesi eksik veya fazla olmuş hiç önemli değildir. Ama bizim güneşimiz bizim için çok önemlidir. Evrende her şey göreceli. Neyin küçük, neyin büyük olduğu veya küçük şeylerden hangisinin ne ölçüde önemli olduğu görecelidir. İnsanların dünyasında da neyin büyük, neyin küçük olduğu, neyin ne zaman önemli olduğu veya önemsiz olduğu görecelidir. Ancak bu göreceli alemde insanın bir üstünlüğü var. İnsan nesnelere ve olaylara değer verebilen, onları değerlendirebilen bir varlıktır. Güneşin böyle bir gücü yoktur ama insanın vardır. O halde insan karşılaştığı küçük şeylerden hangisine ne yönde önem vereceği konusunda iradesini kullanabilir. Eldeki ölçüt bence yarına kalmak olmalıdır. Eğer bir olaya verdiğimiz değer yarına kalma ihtimalimizi arttıracaksa önemlidir. Artırmayacaksa önemli değildir. Her şeyin göreceli olduğu bir dünyada kişinin kendini koruması esas olmalıdır. Eğer bir olaya verdiğimiz değer yarına kalma ihtimalimizi arttıracaksa önemlidir. Arttırmayacaksa önemli değildir. Her şeyin göreceli olduğu bir dünyada kişinin kendini koruması esas olmalıdır. Diyelim ki komşunuz size selam verdi. Bundan hoşnut olursanız kendinizi iyi hissedersiniz. Bu da sizin yarına kalma ihtimalinizi artırır. Ama eğer yahu bu adam bir çıkarı olmadan babasının hayırına selam vermez gibilerden düşünürseniz Kendinizi iyi hissetmezsiniz. Bu da sizin yarına kalma ihtimalinizi azaltır. Diyelim ki komşunuz size selam vermedi. Eğer bu duruma fazlaca üzülürseniz yarına kalma ihtimaliniz azalır. Görmemiştir diye düşünür. Fazlaca üzülmezseniz yarına kalma ihtimaliniz artar. Genelde yaşama pozitif bakmalıyız. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde bazen negatif düşünmek gerekebilir. Fakat negatif düşünmeyi bir alışkanlık haline getirmek bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atıyor demek istiyorum. Olaylara ne zaman pozitif, ne zaman negatif yaklaşacağımızı öğrenirsek, bizi rahatlatacak olayları fark etmeyi, vurgulamayı, yanı sıra rahatsız edecek olaylara fazlaca önem vermemeyi öğrenirsek, ömrümüz uzar. Tehlikeler karşısında önlem almak gerektiğinde, bazen negatif düşünmek gerekebilir. Fakat negatif düşünmeyi bir alışkanlık haline getirmek, Bizi tehlikelerden korumak yerine tehlikeye atıyor. İnsanın göreceli bir dünyada dünyaya uyum sağlayacak, kendini mutlu kılacak şekilde çevresindeki olayları önemli ya da önemsiz algılamaya yetecek beyin gücü vardır. Bir çocuğun sokakta bana gülümsemesi çok önemli bir olaydır. Birisinin ters ters bakması ise düzeltmem gereken bir davranışım varsa önemlidir ama yapabileceğim bir şey yoksa hiç önemli değildir. Kendimi bu şekilde düşünecek şekilde eğitebilirim. Bireyin kendi gayretiyle duygularını tamamen denetim altında alması ve ruhsal sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Bu konuda fazlaca enerji harcaması da herhalde uygun değildir. Bireye fazla yüklenmemek gerekir. Bu konuda özetle şunu söylemek istiyorum. Karamsarlığın biyolojik bir takım nedenleri bulunabilir. Ama karamsarlık, yaşama olumsuz bakış tarzı bir açıdan çevreden öğrenebilen bir şeydir. İyimserlik, yaşama olumlu bakış tarzı da Bire ölçüde öğrenebilen bir şeydir. Birey kendini fazla zorlamada kısmen de olsa yaşama olumlu gözlerle bakacak şekilde kendini eğitebilir. İnsanın remi, sabit diski buna müsaittir.